Hakka Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekleşecek olan Nedir o gerçekleşecek olan? O gerçekleşecek olanın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Semud ve Aad kavimleri de o çarpan felaketi yalanlamıştı. Semud kavmi var ya onlar azgınlığının karşılığında helak edilmişti. Aad kavmi ise uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile helak edilmişti. Allah Ard arda yedi gece sekiz gündüz o kasırgayı onların üzerine salmıştı. Orada olsaydın o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yere serilmiş halde görürdün. Onlardan geriye kalan herhangi bir kişi görebiliyor musun? Firavun ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirlerin halkları hep o hatayı yani inkarı şirki işlemişlerdi. Rablerinin her bir elçisine isyan etmişlerdi. O da onları şiddetli bir şekilde yakalamış, cezalandırmıştı. Şüphesiz ki su kabarıp azgınlaştığı zaman sizi gemide biz taşımıştık. Gerçeği hatırlatma vesilesi yapalım ve kavrayan kulakların sahipleri onu iyice kavrasın diye onları size anlattık. Sura tek bir kez üflendiği, Yeryüzü ve dağlar taşınarak birbirine tek çarpışla çarpıştırıldığı zaman işte o gün o olay gerçekleşmiş olacaktır. Gök yarılacak ve o gün direncini kaybedecektir. Melekler göğün etrafında olacaktır. O gün Rabbinin arşını onların da üzerlerinde sekiz melek taşıyacaktır. O gün Allah'a sunulacaksınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmayacaktır. Kitabı yani amel defteri kendisine sağından verilen kişiye gelince o şöyle diyecektir. Alın, işte kitabımı, amel defterimi okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağıma inanmıştım. Artık o kişi meyveleri sarkmış halde olan yüksek bir cennette memnun olacağı bir hayat içinde olacaktır. Cennetliklere şöyle seslenilecektir. Geçmiş günlerde işlediklerinize karşılık afiyetle yiyin. İçin, kitabı yani amel defteri kendisine solundan verilene gelince o kişi şöyle diyecektir. Aa ah, keşke bana kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Ah, keşke onunla yani ölümümle her iş bitseydi. Malım bana yarar sağlamadı. Saltanatım da benden yok olup gitti. Allah meleklerine şöyle diyecektir. Onu yakalayın ve bağlayın. Sonra onu alevli ateşe yaslayın. Sonra onu 70 arşın uzunluğunda bir zincirle oraya sokun. Şüphesiz ki o, Yüce Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu. Bugün burada onun sıcak bir dostu yoktur. Sürekli hata yapanlardan başkasının yemeyeceği irinden başka hiçbir yiyecek de yoktur. Hayır, görebildiklerinize, ve göremediklerinize yemin ederim ki şüphesiz ki o Kur'an değerli bir elçinin yani Cebrail'in ulaştırdığı sözüdür. O asla bir şairin sözü değildir. Ne kadar da azınız iman ediyor. O asla bir kahinin sözü de değildir. Ne kadar azınız gerçeği hatırlıyor. Vahiy alemlerin Rabbinden indirilmedir. Elçi bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, bu nedenle elbette onu önce güçlü bir şekilde yakalardık, sonra bu nedenle can damarını elbette keserdik. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız. Şüphesiz ki o Kur'an, muttakiler yani duyarlı olanlar için bir hatırlatmadır. Şüphesiz ki içinizde onu yalanlayanların olduğunu bilmekteyiz. Şüphesiz ki o Kur'an, kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz ki o, gerçeğin ta kendisidir. Yüce Rabbinin adını tesbih et, onu yücelt.